Tohumdan Nasıllar Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Tohumdan Nasıl da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Temelinde benzer benzeri iyileştirir ilkesine dayanan ve dünyada en çok kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemi homeopati. Biz bugün uzman çocuk doktoru ve homeopat Özgün Başaran Kaya ile homeopatiyi konuşacağız. Kafamızdaki bütün soruları soracağız ona. Ben, hoş geldin Özgün. Hoş <gülüyor> ben çok kısacık söyledim ama çok derin bir şeyi var manası var aslında. Homeopati nedir? Um, homeopati... Aslında doğayla bütünleşik bir tedavi sistemi. Yaklaşık bir 220 yıl önce Almanya'da bir Alman doktor ve eczacı olan Samuel Haneman'ın sistematik hale getirdiği bir sistem. Yani bilgisi aslında çok da eskiye dayanıyor. Hı hı. Bu benzer benzeri iyileştirir cümlesi aslında çok eski vedalara dayanıyor. Yani bu cümleden hipokratta da bahsediyor, Paraselsus da bahsediyor. Zaten aslında bu cümleyi Haneman yaptığı çevirilerde karşılaşıyor bu cümleyle ve bunun peşine koşuyor. Bunun peşine koştuktan sonra aslında ne kadar derinlikli bir bilgi içerdiğini fark ediyor ve hani birçok birçok ilacı kendi üzerinde deneyerek e, bugünkü modern haline getiriyor. Şu an halen yeni ilaçlar bulunuyor, deneniyor. Hani hı hı. keşfediliyor homeopatik ilaçlar. Benzer benzer iyileştirir kelimesinin şeyi manası şey midir? Ben yani ben bunu bir yerde okuduğum için soruyorum sana. Sağlıklı bir insanda hı hı. E, bir e, ilacın verdiği tepkiyi hasta bir insanda tedavi yöntemi için kullanabiliyor muyuz? E, sağlıklı bir insanda alınan bir maddenin bedende oluşturduğu semptomları. Hastalık semptomları evet, değil mi? Evet hastalık <gülüyor> semptomlarını. Siz e, o maddeyle maruz, maruz kalmamış ama o benzer semptomları gösteren e, insanlara özel bir dilisyon sistemi ve yöntemiyle e, hazırladıktan sonra o ya, o mepatik ilacını verdikten sonra iyileş, hmm. iyileştiriyor. Peki bu bizim bahsettiğimiz ilaçlar modern tutta kullanılan ilaçlar değil. Değil. Kendi kendi özel öğretim sistemleri var. Yani her, her birinin e, üretim aşamaları kayıt altında olup hani işte farmakopeler deniyor buna. Hmm. Hani e, Avrupa Birliği'nde ve birçok ülkede hani kayıtlı farmakopeler var. O yöntemler o ilacı hazırlıyorsunuz. Benzer benzer iyileştirir aslında herkes çok iyi biliyor. Yani ee, mesela soğuktan donan bir insanı sıcak e, duşun içine sokmazlar biliyorsunuz. Yani sıcak banyo yaptırmazlar. Onu karla obarlar. Ee, ya da işte bir mutfa mutfakta eli yanan bir aşçı e, elini koştur koştur soğuk suya sokmaz. E, fırının kenarına tutar o elinin evet. yandığı yeri. <gülüyor> Aslında hani biz benzerin benzeri iyileştirdiğini yaşamın içinde de birçok kere biliyoruz. Normal hmm. çok daha sistematik bir e, şey içerisinde. E, daha Çok daha sistematik bir yol içerisinde sunuyor bunu bize. Peki, modern tıptaki tedavi yöntemine göre daha ağır ilerleyen bir süreç mi? Yani hemen kesin ve etkili çözüm oluyor mu? Şimdi şöyle, homoepati herkesi kendi bütünselliği ve bireyselliği içerisinde değerlendirir. Bir hastalık saniyeler içerisinde de iyileşebilir homoepatik ilaçla. Yıllar içinde de iyileşebilir. Bunun... Buradaki değişim kişinin süreciyle ilişkili bir şey. Homeopati genele uygulanan bir tedavi sistemi değil, bireye uygulanan bir tedavi hmm. sistemi aynı semptomları gösteren kişilerdeki ilaç aynı değildir homeopati içerisinde. Hı, yani Yani tükücük bir şey sorayım hemen anladığımı şey yapmak için. Yani mesela ben benim boğazlarım ağrığında ya da işte midemde bir sorun olduğunda bana vereceğin ilaçla işte arkadaşımın aynı hastalıktaki vereceğin ilaç farklı çünkü kişiye özel ilaç. Evet. Çünkü hastalık kavramı aslında bir çatı tanı değil homeopatide. Hı. Yani Grip ilacı gibi bir durum yok. Hani gripte ver şu ilacı geçer Hı -hı. gibi bir durum yok. Çünkü herkesi grip yapan süreçler aslında başka. Evet. Ya da homoepati içerisinde yaklaşık 45 ayrı ateş remedisi var. Yani homoepatik ilaçlara remedi deniyor bu arada. Hani Hı -hı. terminoloji olarak da. 45 ayrı remedi var ateş için. Yani her gelene parasitomol verelim gibi bir şey yok. Aslında hani bunu aileler bize poliklinikte söylüyorlar. Bu çocuğun elleri buz gibi suratı sıcacık. Ya da bu çocuğun iç, iç ateşi var gibisinden böyle hani değişik tanımlamalar yapıyorlar. Aslında modern tıp içerisinde bu, bu tanımlamaların hiçbir önemi yok. Yani modern tıbbın verdiği evet. şey ateş düşüceğim. Evet. Homöopati de bunun bir karşılığı var ee, ve o ateş tipi ne çocuğun ateşlikenki haline ruh haline işte su içip içmemesine yani birçok birçok parametreyi değerlendiriyoruz. Ona göre bir ilaca karar veriyoruz. Ee, yani homeopati kişinin yaşam gücüyle Hani çalışan bir sistem ve kişinin yaşam gücü yüksek ki, ki yani çocuklar bu noktada en yaşam gücü yüksek olan canlılar hani bilirsin hani sen 38 olduğunda böyle 280 yatarken hı hı. onlar böyle 39 40 dereceli opbi opbi de opbi de oynamaya devam <gülüyor> ediyorlar hani 39 40 derecede bir erişkin böyle şey yanından kaçılacak evet, canlı olur yani. Peki ee, bir şey soracağım ee, tek başına şimdi ben az önce ilk en başta da tamamlayıcı tıp olarak evet. söyledim tek başına da. Kullanılıyor ve işe yarayan bir yöntem. Evet midi? tek başına da kullanılan işe yarayan bir Hı -hı. yöntem. Homeopati ile her hastalığı tedavi edebiliriz gibi bir cümle kurmak doğru no. değil, değil bence. Hı -hı. E, çünkü bireyin sınırları var. Yaşamın sınırları var. Sonra biz ölümcül canlılarız. Yani e, bazen görüyorum işte kanser tedavisi. Evet homeopati ile kanser tedavi edilebilir kanserin kendisi ve kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan hani o işte kemoterapi ya da radyoterapi eskilerinin yani bunlar için de kullanılabilir. Kullanılıyor da zaten dünyanın birçok yerinde hani insanlar hiçbir şekilde kemoterapi ya da radyoterapi almadan homeopatiden fayda görerek kanserlerinden hı hı. kurtulabiliyorlar. Ama homeopati bir en, en çok kurduğu cümle şudur hani duruma bakmak lazım. Yani kişinin durumunu değerlendirmek gerekiyor. Bazen kişinin durumu gerçekten cerrahidir. Yani o, o ameliyatın yapılması gerekir. Bazen bazen de o kemoterapi alması gerekir, o radyoterapi alması gerekir. Hı hı. Çünkü yani işte 88 yaşında bir e, amcanın prostat kanserini normal tedavi etmek e, kolay olmaz. Yani kolay olacağını düşünmem. Çünkü yaşamının sonuna yaklaşmış, yaşam gücü azalmış bir insanda. E, tedavi etmek e, inanın ki orada orada zor olur. Hani o noktada zaten hani modern tip de aslında bırakıyor. 88 yaşında bir, ilerlemiş bir kanser, onlar da tedavi etmek istemiyorlar çünkü yaşamının sonunda yani işte o, o dönemi zorlamak ist, istemiyor. E, homeopati her hastalık için bir tedavi seçeneğidir. Hani her hastalıkta e, sadece homeopati kullanarak bir kişi şifaya ulaşabilir. Hı hı. E, ama e, bunu genele yaymak e, çok doğru bir cümle değil. Hani e, bazen Diyorum. hani bir önceki konuşmada, bir önceki programda demiştik ya yani modern tıp tıkaka evet. değildir gibi <gülüyor> bir cümle söyledim ben. E, çünkü so, yani her sistemin sınırları var. Homeopatinin sınırı kişide kişinin sınırında bitiyor. Sizin yaşam gücünüz tükenmişse homeopatide de e, sizi iyileştirmek konusunda hani e, %100 e, küratif bir çözüm sağlam, sağlayamayabilir. Ama her, her hastalık için bir tedavi seçeneğidir. Hı hı. Peki şimdi homeopati ilaçları artık Sağlık Bakanlığı tarafından e, reçetelerde yazılabiliyor. Doğru mu? E, aslında şey yani homeopati Türkiye'de e, Sağlık Bakanlığı tanıdığı legal bir hı hı. E, sistem. E, ama ruhsatlandırılmış homeopatik ilaç şu an yok. yok. E, çünkü ruhsat bedeli çok yüksek e, belirledi Sağlık Bakanlığı. 30 bin euro gibi bir rakam belirledi. 30 bin euro Homeopati içerisinde bir ilaçtan hani, hani ruhsat bedelini bile çıkaramaz. Hani bir homeopatik ilaç üretimi ruhsat bedelini bile karşılamaz. Yani çünkü homeopatik ilaçlar öyle. Hani antihipertansif gibi kullanılan ilaçlar değiller homeopatik ilaçlar. Hı -hı. Yani işte sabah akşam bir kere al gibi ilaçlar değiller. Ee, çoğu zaman bir hastaya bir tane ilaç veriyoruz ve onunla iyileşiyor. O noktada da hani bir, bir ilaç verdiğinizde o satmak çok evet. mümkün olmayacağı için... Evet. ...şu an Türkiye'de... ...bu ruhsat bedelinden dolayı ilaç şirketleri... ...omoyipatik ilaç ruhsatlandırmaya... ...yanaşmıyorlar. Ama eczanelerde... ...macistirel olarak hazırlanıyor. Bunun önünde yasal bir engel yok. Türkiye'de omoyipatik ilaç... ...satan eczaneler var ama... Evet. ...macistirel ilaç olarak... hani ...elde yapım ilaç sınıfına sokup... ...satılıyor. Hı hı. Yurt dışında... hani her yerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her eczanede homeopatik ilaç var. Hani hatta e, sadece bu ilaçları satan özel eczaneler bile evet, var. Yurt dışında sadece bunu satan. Evet. Homeopati Avrupa'da çok yaygın kullanılan bir Hı -hı. sistem. Yani Avrupa'da kullanılma oranı işte, Almanya'da özellikle mesela %55'lerde. Yani e, insan insan yani hastaların %55'i sadece homeopati kullanıyor. Homeopati'ye gidiyor. Diğer sistemleri kullanmıyor. Avrupa'da ve dünyada çok yaygın olan bir şey. Dünyada birçok tıp fakültesi eğitim sistemine e, dahil olan bir e, sistem. Yani çoğu yerde ilk 3 yıl temel tıp eğitimi aldıktan sonra homeopat mı olmak istiyorsunuz? Medikal doktor mu hmm. olmak istiyorsunuz diye soruyorlar öğrencilere. Tercih yapan o noktada tercihini işte homeopati yönünde tercih yapanlar hani üniversite düzeyinde homeopati eğitimi alıyorlar. Bizde şu an bu noktada değil ama umarım bir gün böyle bir noktada olur. Peki Türkiye'de bir homeopatin illa doktor olması gerekiyor mu? Yoksa başka bir eğitim? Şimdi resmi mi? anlamda gerekiyor. Hı hı. Çünkü homeopatik remedileri... İlaç Eczacı Genel Müdürlüğü ilaç sınıfına soktu ve yasada ilaç yazma yetkisi hekimde. Hı. O noktada e, yasal anlamda hani e, ben homeopatım cümlesini kurabilecek insanlar doktorlar, diş hekimleri ve e, eczacılar. Hı. E, onun dışında e, yasal anlamda homeopat, homeopatım diyemez insanlar. Avrupa'da böyle değilim. Avrupa'da e, yaklaşık 50 bin doktor olmayan homeopat var. Hı hı. E, orada Orada kavramlar daha geniş. Ee, aslında homeopatik ilaçlar diğer medikal ilaçlar gibi e, değiller. yani. Yan etkileri bu, var mı? Yüzde ya, yüz yan etkisizdir gibi Hı. bir cümle kurmak yine doğru değil. Ee, ama var olan etkilerin tamamı geçici e, ve kalıcı hasar bırakmayan etkiler. Ee, zaten homeopatik ilaçlar sağlıklı insan, insanlar üzerinde denenerek elde edilen ilaçlar. Peki bu ee, ama, modern tıpta kullanılan ilaçlar gibi mi yan etkileri? Mesela normalde bir değil. ilaç kullanıyorsunuz saçlarınız dökülüyor. İşte değil. bir ilaç kullanıyorsunuz yüzünüzde kızarıklık oluşuyor. Yani bu tip yan etkilerden Hayır. mi bahsediyorsunuz? Yani homoepotik ilaçlar bedenin sınırlarını açmaz. Hiçbir homoepotik ilacı aldığınızda ne bir karaciğer yetersizliği, ne bir böbrek yetmezliği, Hı -hı. ne bir kalp krizi, evet. e, ne bir, bir beyin kanaması falan. Hani böyle şeyler yaşamazsınız. Hani bedenin sınırlarını aşmazlar. Sadece o ilacın hani, ilaç deneyi yapılma sürecinde ortaya çıkan semptomlarını görebilirsiniz. İşte huzursuzluk olabilir, uyku düzeniniz belki biraz değişebilir, işte biraz öfkeli olabilirsiniz. Ya da ne bileyim belki öksürüğünüz birazcık artabilir ama hiçbir zaman bedenin sınırlarını aşan kalıcı yan etkiler yok. Öyle hı hı. hasar bırakan yan etkiler yok. Ama hani buradan e, homeopatinin homeopatin yan etkisi varmış gibi bir yorum çıkmasın aslında homeopati aslında yan etkisiz bir sistem. Tamam. Peki Türkiye'de bu şimdi her doktorun her homeopatinin doktor olmamak gibi bir şeyi var. Peki bu homeopatların nasıl bir eğitimi var? E, Almanya'da dedin ya üniversitede 3 seneden sonra Hı -hı. soruyorlar hangi değiller. Türkiye'de öyle bir şey yok. Homeopati eğitimi nasıl şimdi, oluyor? şey olur ne kadar sağlık bakanlığı resmi bir resmi anlamda kabul edene kadar Homeopati derneği çevresinde verilen eğitimler üzerinden ve Avrupa homojapatlar Birliği akredite bir eğitim üzerinden hani insanlar homojapat oluyorlardı sonra bakanlık bunu kabul ettikten sonra bu tıptı bir eğitimin ancak akademik ortamlarda verilebileceğine kanat getirdiler ki yani <gülüyor> çok da yanlış bir karar değil bence. O noktada şu an üniversite düzeyinde hani e, tamamlayıcı tıp merkezi olan üniversiteler bununla ilgili eğitim veriyorlar. Eğitim araştırma hastaneleri içerisinde de İstanbul'da Bacir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hani e, tamamlayıcı tıp eğitim tutup bölüm var. Orada da homoepati eğitim var. Onun dışında e, Özel Medipol Üniversitesi e, de var. Hani e, Özel Medipol Üniversitesi'ndeki eğitimde de homoepati derneğinin e, öğretmenleri, şey, eğitmenleri hani, sürdürüyor. E, akademik ortamlarda olma zorunluluğu var. Oradan alınan sertifikayı işte bakanla yolluyorsun. Bakanlıkta onayladı. Bakanlık onayladıktan sonra hani e, ben re resmi anlamda hameypatım cümlesini hani legal bütün ortamlarda kurabiliyorsunuz. E şimdi sağlık meselesi ya biraz Hı -hı. böyle güven insan güvenmek istiyor kendisine. Evet. Kendi Onuttu standartize edilmesi <gülüyor> gerekiyordu. Evet. Hani o, öyle bir standartizasyon çünkü hani. Ee, nereden nasıl bir eğitim aldığını bilmeyen, bilmediğimiz insanlar da ben yapatım yani ya da gidip bir yerde bir günlük, iki günlük bir kursa hı, katılıp hı, ben yapatım gibi cümlelerini evet. kuruyor. Yani bu sistemlerin, yani nasıl? Yani modern tabun içinde işte de böyleler var. Hani birkaç ay önce bir hani e, beyin cerrahisi profesörü olduğunu söyleyen bir adam hani e, yakalandı biliyorsun. Evet. Yıllarca bir sürü insanı kandırmış durumda. Şimdi e, bir şeylerin standartlarda edilmesi gerekiyor gerçekten. E, öbür türlü gerçekten hani hiçbir bilgisi olmasa da bununla ilgili cümle kurup ortada insan sağlığıyla oynayan insan da doluyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Altyazı 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda uzman çocuk doktoru Özgün Başaran Kaya ile homeopatiyi konuşuyoruz. Çünkü kendisi bir homeopat. Ee, Özgün şimdi 10 yılı aşkın bir süredir e, Türkiye'de bir dernek var. Homeopati evet. Derneği. Evet. Zaten hani e, bu dernek bu konuda bir sürü çalışma yapıyor. Biraz o çalışmalardan bahsedelim. Çünkü şunu çok merak ediyorum... Omoyopati ile ilgili hiçbir fikri olmayan kişinin bu konuyla ilgili nasıl bilgi sahibi olacak ve neler yapacak? Bu yolu ona kim gösterecek, kim açacak? Çok önemli. E, derneğin web sitesinde ayrıntılı bilgiler alabilirler. Hemen verelim Bunu, mi web sitesine? Omoyopatiderneği.org Tamam. E, tek dernek biz değiliz. Hani Türkiye'de, işte İzmir'de başka dernekler de var ama hani e, İstanbul'daki e, tek dernek biziz şu an. Hı hı. 10 yıldan uzun süredir varlığını sürdürüyor. Bugüne kadar homeopati eğitiminin sürdürülmesi, bunun düzenlenmesi, işte Bakanlıkla olan görüşmeler düzeyinde eğitimin standartize edilmesi konusunda hani birçok birçok işlevi yerine getirdi dernek. Türkçe kaynak oluşturma sürecinde hani derneğin içerisinde çeviri grupları, çeviri ekipleri oluşturulup hani Türkiye'ye Türkçe kaynak sağlanması konusunda da hani oldukça çaba gösterdi. Ve tabii ki yıllardır düzenlenen Uluslararası Homeopati Kongresi'nin düzenlenmesini sağlıyor Homeopati Derneği. Hatta seneye homeopati ve beslenme üzerine bir kongre düzenleyecek. Bu sene kongre düzenlemedik dernek olarak. Çünkü zaten hani geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi vardı. Çok büyük bir kongreydi. Hani O yüzden bu sene kongre düzenlemedim ama seneye homeopati ve beslenme üzerine, beslenmede homeopatin yeri üzerine... ...beslemeyle oluşan hastalıklar denizli üzerine... ...bir hani yine uluslararası katılımlı bir kongre olacak. Ee, onun dışında işte... <gülüyor> ...hani homoepati bilgisinin... ...yayılması... ...bunun hani insanlara anlatılması konusunda yıllardır... E, ...hem dernek başkanımız... ...Günlür Başar hem işte ekip arkadaşlarımız... ...hani e, uzunca süredir... Hani buna, ...buna dair çaba gösteriliyor. Peki... Bu yapacağınız kongreden hemen bir soru çıkardım kendime. Homöyopati ile beslenme arasında doğrudan çok sağlam bir ilişki var. Evet. Öyle mi? Biraz da bundan bahsedelim mi? Yani şimdi hani geçen programda biz bütünsellikten evet. bahsetmiştik. Hı hı. Yani şimdi yani beslenme bütünsellik bütünsel sağlık açısından en önemli noktada olan şey. Çünkü hani insan dışında bu kadar, bu kadar işlenmiş kadar tüketen başka bir tür yok bir kişinin e, beslenmeye dair olan eğilimini ve bağımlılığını hani homoepatiyle toparlayabilirsiniz belki. Ama kişi o yaşam tarzını sürdürmeye devam ettikçe yani yine işte e, yüksek işlenmiş gıdalar tüketmeye devam ettikçe aslında iyileşme sağlayamıyorsunuz. Hı hı. Yani o hamburger yemeye devam ettiği sürece obezitesinden kurtulamıyor. Hani evet. e, kola içmeye devam ettiği sürece ne bileyim, onun diyabetinden kurtaramıyorsunuz. Hani karşılıklı sorumluluklu bir durum hani iyileşme. Yani hasta sorumluluğunu alacak. İşte hekim evet. ya da sorumluluğunu alacak. Hani biz insanlara sadece yolu gösterebiliriz. Yürüyecek olanlar onlar sonuçta. Yani kişi beslenmesini de düzenlemediği sürece homeopati bir yere kadar çalışır. Çünkü. Hmm. Peki asla asla yememeliyiz dediğiniz ne var? <gülüyor> biz homeopatlar kahveden çok hoşlanmıyoruz. Peki Suresini. niçin? Homeopatik ilacın çalışmasını bozabiliyorlar. Hmm. Ama bu e, kişiden kişiye göre değişir. Yani Hı -hı. İtalya'da da homojepatlar var, çok büyük homojepatlar var. İtalyanlar biliyorsunuz kahve içinde yaşıyorlar. Evet. E, aslında kahvenin sizin bedenindeki, e, sizin bedeninizin kahveye verdiği tepkiye göre değişiyor. Yani Hı -hı. Hani günde 10 kupa içen bir kişiye kahve içme demek çok kolay bir şey değil. Tabii ama o da azından, bir travma değil midir? Evet, o, o yüzden hani biz onları kahve iki ama yani e, en azından hani günde bir ya da iki tane içtirdiğim yani çünkü kahve toksik bir madde. Evet. Yani dünyadaki en e, legal olan ve en yaygın uyarıcı madde hani ben kahvenin bu kadar yaygın olmasının da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum çünkü ciddi uyarıcı bir madde hani efedrin gibi uyarıcı bir maddeyi bu kadar legalize her evet. köşe başında satıyor olmak çok acayip geliyor ve sistemi de buna bu kadar sahiplenmiş sahiplenmiş olması çok masum gelmiyor bunu. Aşırı baharatlı gıdalar Hı. yine homeopati içerisinde homeopatik ilacın çalışmasını bozabiliyorlar yani Hint yemekleri gibi şeyler. Ben Hindistan'dayken bozulmuştu ilacım. Ama Hindistan'da hani homeopati çok yaygın olan yani bir, birincit sırada hani tedavi seçen e, Orada da yine İtalya'daki gibi yani hani oradaki duruma bakmak gerekiyor. İnsanların yerelde bir takım Hı. şeyler değişiyor. Tabii. Yani biz bu topraklarda bu kadar tüketmiyoruz. O yüzden hani hani kahve homeopati Demirleri bozmasın yanı sıra çok asidik bir gıda olmasından dolayı da biz aslında genel sağlık adına kahvenin bu kadar tüketilmesini önermiyoruz. Çünkü böbrekleri çok zorlayan bir şey. Evet. Yani bir kupa kahveyi beden nötralize edebilmek için, toparlayabilmek için 4 kupa su harcar. Evet. Ve o fazla suyu da atarsınız hani kahve içtiğinizde <gülüyor> tuvalete gitmenizin nedeni de o. Çünkü kullanılamaz bir hale gelir o su artık. Evet. Süremizin sonuna geldik. Evet. <gülüyor> bu konular hiç bitmese keşke daha çok konuşsak ama e, son olarak eklemek istediğin bir şey varsa Özgüncüğüm. Yani homoepati doğal yan etkisiz ve bütünsel bir tedavi sistemi kişiyi e, üç düzleminde değerlendirir. Sonra bu cümleyi kurmak lazım. Hı hı. İnsanı fiziksel düzlemde, psikolojik düzlemde ve zihinsel düzlemde değerlendirip o bütünün tamamına tek bir ilaç verir. Bu klasik homoepatinin yöntemidir. E, Güvenilirdir. Ve kesinlikle güvenilirdir. Ha onu mutlaka söylemek lazım. Yani e, gebeden işte yeni doğan bebeğe kadar tamamen güvenilir bir sistemdir. Hani e, hiçbir şekilde öyle ciddi yan etki görmezsiniz ya da kullanılamaz gibi bir cümle kuramazsınız. Bu arada homeopati hayvanlarda ve bitkilerde de kullanılan bir. Yani agrohomeopati var. Hani tarımda kullanılıyor yani Avrupa'da. E, o noktada insanlar güvenebilirler. Hı hı. Etkinliğine de güvensinler. Hani bir et, etkinlik tartışması e, oluyor. Gayet etkin, gayet güvenilir, gayet naif ve kişiyi bütünüyle değerlendiren bir sistem. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Ki? Evet, Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programında uzman çocuk doktoru ve homöyopat Özgün Başaran Kaya ile bugün homöyopatiyi konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam